İhlas Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla De ki o Allah'tır Ahattır, tektir Allah'tır samettir tüm ihtiyaçların niyetlerin övgülerin yakarışların yöneldiği tek kuvvettir Ne doğurmuştur o ne de doğurulmuştur Hiç kimse onun dengi ve benzeri olmamıştır olamaz